Merhaba sevgili dinleyenler Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri ile ilgili hazırladığımız programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz 3. Vahyin Dili Vahiy Allah'ın kendi kelamını, sözünü, söylemesini Peygamberlere daha önceki bölümlerde özetle belirttiğimiz şekillerde ulaştırmasıdır Allah'ın kelamında harf, kelime ve ses bulunmadığı için onu belli bir beşeri dille aynılaştırmak ve mesela Allah Arapça konuşur demek mümkün değildir. Vahiy, Allah Teâlâ'nın bildirmeyi dilediği mana, hüküm ve nazım bozulup değişmeden çeşitli dillere çevrilebilecek bir iletişim aracı bilgi verme vasıtasıdır. Burada soru, vahyin çeşitli dillere çevrilmesinin, çeşitli dillerde gelmesinin, vahyetme eyleminin hangi noktasında ve nasıl gerçekleştiği ile ilgilidir. Vahhin muhatabı olan ümmetler, Allah'ın verdiği bilgileri ve talimatı anlamadan ona itaat edemeyecekleri için, ilahi bildirimlerin ilgili peygamberlere her bir kavmin kendi dilinde vahyedilmiş olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Ancak ilahi kelamın beşeri dile çevrilmesi, bu dil kalıbına dökülmesi nerede ve nasıl olmaktadır? Bu soruya eskiden beri çeşitli cevaplar verilmiştir. Vahyin kaynağının doğrudan Allah değil, faal akıl olduğunu ileri süren ve buradan hareketle vahyin dilini, sözlerini beşerileştiren, Peygamberlerin zihin ve ağızlarının eseri olduğunu ileri süren filozoflarla ilahi kelamın harf, kelime ve sesleri de ihtiva ettiğine inanan bir kısım selefi düşünce mensuplarını iki uç sayarsak, ehli sünneti ortaya almak gerekir. Ehli sünnet kelamcılarında kabul gören açıklamaya göre, söz, kelam önce zihinde oluşur, sonra kelime ve seslere dökülür. Birincisi, zihindeki söz, kelam-ı nefsi, ikincisi, dildeki sözdür, kelam-ı lafzi. İlahi kitaplardaki sözlerin zihni olana denk düşen kısmı, Allah'ın sıfatı olup asla yaratılmamıştır, ezeli ve ebedidir. Vahyin dildeki söze denk düşen kısmı ise yaratılmıştır. Bu açıklamadan anlaşılan da, İlahi nefsi kelamın belli bir beşeri dille olmamasıdır. Beşeri dille olan lafsi kelamdır. Ancak bu lafsi kelam hangi aşamada ve nasıl oluşmaktadır ve beşer dilinde olmasına rağmen nasıl ilahidir? Az önceki açıklamalardan çıkan sonuca göre Allah'ın kelamının İnsan tarafından bilinen ve kullanılan dillerden bir dili yoktur. İlahi kelam, melek veya peygamber aracılığıyla muhataplarına gelirken, yine Allah'ın yaratması ve müdahalesiyle peygamber veya meleğin zihninde ve dilinde muhatapların dillerine dönüşmektedir. 4. Kur'an'ın Korunması Geldiği zamandan itibaren kıyamete kadar bütün insanlığa hitap edeceği, onları hak dine, Allah'ın razı olduğu hayat tarzına davet edeceği, Allah tarafından bu maksatla gönderildiği için Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmeden korunması, geldiği gibi insanlığa sunulması gerekiyordu. Allah Teala bunu üzerine aldığını, kullarına gerekeni yaptırarak, kitabı koruyacağını yine kitabında şöyle bildiriyordu. Kesin olarak bilesiniz ki bu vahyi kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Hicr 9 Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. Âlâ 6 Vahiy tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplama ve onu okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak da elbette bize aittir. Kıyame 16-19 Hazreti Peygamber kendisine vahyedilen ayetleri unutmamak, hemen hafızasını almak için ayetin vahyedilmesi sürerken tekrarlamaya çalışıyordu. Bu ayetler vahyedilerek kendisine Allah tarafından şu teminat verildi. Onu sana okutacağız, hafızanda toplayacağız, yani ezberlemeni sağlayacağız. Anlaşılmadık yer kalmayıncaya kadar, Gerekli açıklamaları yapacağız. Allah'ın son kitabını koruma vaadi şu tedbirlerle gerçekleşmiştir. A. Hazreti Peygamber ve bir kısım ashabı tarafından tamamı, diğerlerince de çeşitli kısımları ezberlenmiştir. B. Hazreti Peygamberle Cebrail yine Hazreti Peygamberle bazı sahabiler, keza bir kısım sahabe kendi aralarında Kur'an'ı karşılıklı okumuşlar, birinin ezberi okuduğunu diğeri dinlemiş ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak doğru ve sağlam ezberlemeyi sağlamışlardır. c. Ayetler geldikçe Hz. Peygamber tarafından vahiy katiplerine, ileride musaf haline getirildiğinde riayet edilecek sıra bildirilmek suretiyle yazdırılmış, ve yazılan metin titizlikle muhafaza edilmiştir. Ayrıca sahabenin de ellerinde yazılı parçalar bulunuyordu. D. Kur'an'ın nüzulü tamamlandıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Ebubekir'in halifeliği sırasında Hazreti Peygamber tarafından bildirilen nihai sıralamaya göre bütün parçalar birleştirilmiş ve yeniden yazılarak koruma altına alınmıştır. E. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde Kur'an hattının standartize edilmesi suretiyle oluşturulan ana metinden yeni nüssalar kopyedilerek edilerek, İslam dünyasının başlıca merkezlerine gönderilmiştir. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları